Sez'in okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Yine Çok Güzel Çocuk kitaplarıyla canlı yayında karşınızdayız. Açık Radyo'da 94.9. İlk kitabımız Can Çocuk'tan çıkmıştı bu kitap bir süre önce. Suzana Tamaro'nun Büyülü Çember adlı kitabı. Eren Cendey tarafından e, Türkçe'ye çevrilmiş. E, resimlerini de kitabın Sedat Girgin yapmış. E, kitabı seçmemizin nedeni tabii gündemle olan yakın ilişkisi aslında. Çünkü burada anlatılan öyküde de bir koca bir şehrin ortasında e, yer alan bir parkla ilgili. Bu parkın e, maruz kaldığı saldırıyla Oo, ilgili. Ne kadar tanıdık. <gülüyor> e, bir durum var. Evet ya, çok tanıdık. Gerçekten çok tanıdık. Yani e, şimdi işte bir İtalyan yazar kalkıp böyle bir kitap yazıyor ki bu kitabın yayın tarihine de bir bakalım. E, birinci basımı Türkçe'de mesela 2010 yılında yapılmış. E, demek ki böyle bir şablon var ya yani kötülükte bir şablon kullanıyor demek ki. Yani başka bir şey gelmiyor aklıma hani nasıl olacak da yoksa bu kadar benzeyecek hikayeler birbirine değil mi? Yani bu hani tamam gerçek bir hikaye değil. ...belki ama e, gerçekleşti tamam yani... İşte olabilir... ...işte evet yani kötülüğünde kendi şablonları var... ...ve kol geziyor yani yapacak bir şey yok... ...nedir hikayesi? ...hikaye şöyle... E, ...işte yine böyle e, devasa bir kent... ...büyük bir kent... E, ...ve bu kentin ortasında bir park var... ...insanların kullandıkları bir park, neşeli park... ...insanlar işte oraya gidiyorlar... ...piknikler yapıyorlar... ...işte radyo dinliyorlar vesaire... ...bir sürü zaman geçiriyorlar... ...ama parkın ortasında... E, ...bir alan var... Ee, ormanlık bir alan ağaçlık bir alan ve e, bu alanda e, bu alana insanlar girmiyorlar girmekten çekiniyorlar çok e, yani yabanıl kalmış bir yer vahşi kalmış e, bir yer, Çünkü bir bölümü e, orun Hani balta girmemiş orman var parkın içinde diyelim yani bu ya tabii şimdi şeyden de kaynaklanıyor o diye düşünüyorum. Bizim park dediğimiz e, şeyle e, mesela bir İtalyanın, bir Avusturyalının, bir Almanın park dediği şey aynı değil. Yani biz onların park dediklerine orman diyoruz. Hani o yüzden de böyle bir <gülüyor> tasvir yanıltmasın yani aslında. E, çok anormal değil. E, işte balta girmemiş bir bölüm var e, ormanın içinde. Ve... E, ...o balta girmemiş ormana... E, ...insanlar girmekten çekiniyorlar... ...çünkü şöyle bir efsane var... ...güya işte bir gün bahçıvanın bir tanesi... E, ...girmiş oraya... ...bir daha ondan haber alınamamış... ...ormanın ortasında bir göl varmış efendim... ...Loknes'te canavar yaşıyordu... ...orada yaşamaz mıymış... Ha. ...yani ondan sonra... E, Duyduğumuz seslerde Loch Ness canavarı değil... ...değil <gülüyor> evet bu bizim tayga... <gülüyor> e, ...işte... E, ...şeyi... E, ...o gölün ortasındaki canavar hikayeleri... ...işte kaybolan bahçıvanlar vesaire derken... ...insanlar bir biçimde e, bu parka girmekte... ...parkın bu bölümüne girmekten çekinir olmuşlar. Yani yanından bile geçmek istemiyorlar. Öyle bir şey. Hani mezarlıktan geçerken ıslık çalınır Aha. ya. O hesap bir duygusu var yani insanlar için. E, parkın iç... O, ...o bölümünün... ...yani bu orman bölümünün içindeyse... ...aslında çok güzel bir yaşam var. E, bu yalıtılmış alanda... E, ...bir sürü hayvan... Dostça barış içinde yaşıyor yani öyle bir e, durum ki mesela köpekler kedileri kovalamıyor, kediler fareleri kovalamıyor. Herkes barış içinde yaşıyor orada. Gezi ruhu. Gezi ruhu aynen öyle. Tam olarak gezi ruhu var e, parkın içinde. İşte o büyülü çember denilen çember aslında yani Hı -hı. o bölümü koruyan. Gezi ruhu bizim için o tabii. E, hiç kimse birbiriyle didişmiyor. Yani hiç kimse birbiriyle kavga etmiyor. Her şey paylaşılıyor. Herkesin yaşamasına yetecek kadar yer var. Yoksa açılıyor yani her şey... Yolunda gidiyor bu Parkta işte mesela bir kurt da yaşıyor Dişi bir kurt Daha doğrusu bir kurtla bir Alman polis köpeğinin Karışımı Bir kurtla bir Alman polis köpeğinin yavrusu olan Bir kurt taba artık yavru değil Gendi adında bir Kurt Gendi'nin Bir diğer önemli özelliği de Yavrusu Onun bir insan yavrusu var bir gün geldi işte parktan çıkmış, çok aç, e, o, daha doğrusu parktan çıkmış parkın içine girmiş yani o büyülü çemberin dışındaki Hı -hı. alanda e, çöpleri karıştırıp karnını doyurmaya çalışıyormuş. İşte e, bir porsiyon lazanya yemiş, sekiz dilim artık pizza bulmuş, onları yemiş, dört hamburger yemiş falan hani ama doymuyormuş bir türlü. E, derken bir tane bir kutu çöpte e, görmüş çöpün kenarında ve içinden et kokusu geliyormuş. Kendinin tarifiyle. Ee, doğal olarak et kokusu alınca gitmiş bir bakmış. a bir insan bebeği. Hmm. Etrafa bakmış hiç kimse yok. Yani bir kutunun içinde karton bir kutunun içinde terk edilmiş bir insan bebeği bulmuş. Ve e, ne yapacağını çok fazla düşünmeden e, pijamasından şöyle hani alıp taşırlar ya onlar <gülüyor> yavrularını. O şekilde taşıyıp almış büyülü çemberin içine getirmiş ve orada... Onun bütün bakımını üstlenmiş. Şey gibi Romulus, Romulus efsanesi gibi. Ya da e, Kipling'in e, eseri gibi. E, orman, orman çocuğu. Orman Mogli gibi. Gendi e, de işte bir e, insan yavrusunu evlat ediniyor ve onun bakımını üstleniyor. E, tabii ki ona e, çıplak yavru diyorlar. Çünkü kürkü yok. <gülüyor> e, kurt gibi ...yetiştiriyor onu geldi yani Zaten hani biz kurduz diye yetiştiriyor. Ve tabii ki büyülü çemberin içindeki bütün canlılar... ...birbirleriyle anlaşabiliyorlar. Birbirlerinin dilini rahatlıkla anlayabiliyorlar. Öyle bir sıkıntı da yok bu ortamda. Yani bir büyü de var gerçekten. Hani doğaüstü, olağanüstü zaten her şey orada. Ama anladığımız anlamda da bir büyü var sanki yani orada. Hani bu Harry Potter tadında bir büyü. Ondan sonra bu... Gendi işte bu çıplak yavruyu insan yavrusunu yetiştiriyor büyütüyor ee, işte artık 6-7 yaşında mı ee, artık adı Rick ee, Rick de bu e, ormanda yaşıyor günün birinde aa, çok ilginç karakterler var onu bir dakika hemen oraya geçmeyeyim mesela benim için en çarpıcı karakteri söylüyorum Ursula adında bir şempanze yaşıyor büyülü çemberde. Ursula'nın hikayesi şu, ee, Orta Afrika ormanlarında bir yavruyken insanlar tarafından kaçırılıyor ve bir laboratuvara kapatılıyor Ursula. Ve e, bu laboratuvarda işte çeşitli şeyler yapılıyor ona vesaire ve en sonunda onu bir rokete koyup uzaya fırlatıyorlar. Yani Ursula atmosferi geçiyor, bildiğin uzaya çıkıyor ve... E, aslında orada roketin patlaması ve Ursula'nın da hani yok olması söylüyorsun. Bir şekilde Ursula bir acil fırlatma düğmesi var, bir şey var. Ona basıyor ve kendini tekrar dünyaya fırlatıyor. Hı hı. Ve e, gelip tam büyülü çemberin içine düşüyor Ursula. E, hem yaşlı olduğu için, hem dünyanın dışına gidip geldiği için, yıldızlara değdiği için hı hı. Ursula oranın bilgesi. Herkes ona danışıyor vesaire. Rick de gitip ona danışıyor. Şimdi kitabın yani bu çok önemli bir karakter zaten Ursula kitabın geriye kalanında da çok önemli bir karakter. Ee, Ursula'ya danışılıyor. Mesela işte mutluluk nedir Ursula diye. Rik tırmanıyor ağaca onun yanına gidiyor. Mutluluk nedir diye ona soruyor mesela. Ya da keder nedir diye ona soruyor. Bu kavramları da kitabın daha başında zaten bir üstünden geçiyor. Ee, Suzana Atamaro. Ee, ve işte Ursula ona kendi deneyimi üzerinden her şeyi anlatıyor bir güzel. Ee, ve şöyle işte büyülü çember nedir? Mesela e onu... Onun hikayesini de Ursula'dan dinliyor çünkü Ursula bütün bu hikayeleri vakıf çünkü o yıldızlara değmiş hı. gelmiş ve insana da en yakın yaratık mesela Ursula şey öyle bir sahne var ellerini yan yana koyuyorlar Rickle Ursula hı hı. bak diyor aslında aynıyız Kimimizin de başparmağı var hı. diye bu arada başka hayvanlar insanlara konserve açacağı diyor çünkü insanların yapıp da hayvanların yapamadığı tek şey konserve açmakmış. <gülüyor> Başka karakterler ne var? Ee, işte daha e, birçok... Hayvanlar, çeşit hayvanlar. Tabii birçok çeşitli hayvanlar var. Birçok ilginç orada işte sincaplından tut, hani her türlü hayvan, kuşlar vesaire e, var. Mesela çok e, dışarıda daha sonra karşılaştığımız çöplüklerin kraliçesi Dodo var. O da bir e, şey, e, kedi aslında. <gülüyor> e, o da çok tabii önemli bir karakter kitabın e, akışı içinde. E, i̇şte şöyle bir durum var ama. ...bu güzellik yaşanırken... ...gezi ruhu orada son derece canlı iken... E, ...dışarıda başka bir... ...durum var. E, i̇nsanlar... ...bir şekilde bir gazeteci... E, ...parkın bu... ...el değmeyen bölümüyle ilgili bir haber yapıyor. Kim bilir başka ne olaylar oldu diye... ...ve o, orası konuşulmaya başlanıyor. Ve o sırada... E, ...kısa bacaklı... ...iki çift çeneli ve üç ...göbekli... <gülüyor> Ulderiko 3 işkembe adlı bir adam var. Bu da koca koca yağlı domuz bilmem kimin adamlarından bir tanesi. Niyeyse bunlar müteahhitmiş gibi geldi bana. Tabi yani orada bir müteahhitlik var zaten. İşte belediye başkanlığı meselesi var. Şimdi bu vıcık vıcık yağlı domuz denilen tip herkesin efendisi aslında. Ve tüm iletişim kanallarının, tüm televizyon, radyo vesaire her türlü yayının sahibi. Ve insanları... Bu şekilde televizyon izleterek zaten etkisi altında tutmayı da başaran bir karakter. Bu e, Ulderiko 3 de onun adamlarından bir tanesi. İşte belediye başkanlığı seçimi geldiği zaman Ulderiko Üçişkenbenin belediye başkanı olmasını sağlamaya çalışıyorlar zaten filan. E, ve e, Ulderiko 3 insanlara konuşarak dozerleri parkın kapısına yığarak diyor ki bu pislikten kurtulmamız lazım. Hani Bu, bu durumu... İşte bütün ağaçları kökünden sökmemiz gerekiyorsa yakmamız lazım. Pis hayvanlarla dolu. Kim bilir ne türlü vahşit yaratıklar vardı içinde falan. İşte şey gibi konuşma yapıyor mesela. Biz uzaya gitmeyi başardık ama hala yarasalar aramızda dolaşıyor falan gibi. Hani <gülüyor> tamam. Işte Şirinden çıkmış. Tabii canım işte bu Hatip yani anladın mı? Telkin yoluyla böyle insanların aklını e, almaya çalışan böyle pis bir karakter yani. Çok tanıdık şeyler evet. yani bunlar. Ondan sonra işte e, insanları gaza getiriyor. Dozerler parka dalıyor. Doze, i̇şte silahlı insanlar vahşi hayvanlara karşı zaten e, dalıyor filan. Ve bu arada tabii ki e, Ursula durumu fark ediyor. Hayvanları uyarmaya çalışıyor ama e, geç kalmış oluyor. Gendi çıplak yavruyu kurtarmaya çalışırken vuruluyor. E, çıplak yavru da esir düşüyor. E, ve e, bu Ulderiko üçişkenbe o kadar pislik bir zihin ki... E, ...bir kurt tarafından yetiştirilmiş... ...bir yavrunun bulunduğu haberini duyunca... burada daha kitabın başındaysa... <gülüyor> e, ...hemen onu kendi halkla ilişkiler malzemesine... ...çevirmenin yolunu buluyor. Diyor ki... ...ben bunu eğitir düzgün bir çocuğa çevirirsem... ...kendi bildiği anlamda düzgün <gülüyor> bir çocuğa... ...o zaman diyor acayip halkla ilişkilerim... ...olur <gülüyor> benim diye düşünüveriyor ve... E, ...işte... ...Ricky önce hapsediyor sonra bu aklına geliyor... ...eğitmeye çalışıyor vesaire bilmem bir, bir takım... Olaylı ...olaylar oluyor ...tabii Rick sonra kaçıyor... E, ...bu arada... Onun e, bu işte Ulderiko Üç işkembe o vicik vicik yağlı domuz bilmem neydi adı tam hatırlamıyorum. Onların önünde iki tane engel var Rickten önce. Bir tanesi e, Bayan Amelia Koca Soğan. Çünkü televizyon izlemeyi reddeden, e, bitki yetiştirmekten, hayvan beslemekten çekinmeyen. Hı, süper bir insan. Bütün, evet şahane bir insan. E, bir diğeri de çocuklar. <gülüyor> Genel olarak çocuklar onların mümkün olduğu kadar Televizyonla vesaireyle işte aburcu burlaşında Şunla bununla kandırmaya çalışıyorlar ama çocuklar Baktıkları zaman kral çıplak demeyi biliyorlar Hala doğal olarak <gülüyor> ee, ve bu iki Tehlike şeyler açısından Bu işte Ulderiku Şişkembe ve e, O tayfa açısından Tehlikeli bunlar ve evet gerçekten Olaylar gelişiyor şimdi daha hani Biraz daha ileriye anlatırsam kitabın bütün Heyecanı da kaçıracağım evet. dolayısıyla işin o kısmını anlatmıyorum neler oluyor Ama Rick'te kaçıyor vesaire şimdi kitapta da... Ee, gördüğünüz gibi 2010'da Türkçe'de yayınlanmış olduğu halde çok büyük bir gezi ruhu yani var. Yani her şeyi özü var. anlatıyor aslında. Evet, yani aynen bugün yaşadığımız şeyleri Bütün olaylar anlatılıyor burada. Ee, bunun yanında işte bazı kavramlar işte mutluluk nedir, keder nedir vesaire bu soruları sormasını da önemli buluyorum. Yani Hı -hı. yaşamın e, her yerinde yer alan şeyler bunlar. E, büyülü çember denilen şeyin ne olduğunu yani... Ursula'nın anlattığı tüm hikayeyi anlatmayacağım büyülü çemberin ne olduğuna dair ama şunu söylemeden de edemeyeceğim. Her şey biter ve her şey başlar. Hmm, yaşam döngüsü gibi. Bu bir yaşam çemberi aslında <gülüyor> ve çember zaten müthiş büyük bir sembol. Yani zen işareti bir çember ne bileyim e, hani işte e, şaman davulu bir çember. Yani o kadar çok yerde karşımıza evet. çıkıyor ki derili tipisi bir çember yani aslında bir şekilde. Evet sonsuzluk e, sembolü. O e, her zaman hayatımızda olan bir çember ya da ne bileyim işte bu yaşam çemberi denir savunma sanatlarında mesela ellerinizi ileri doğru uzatıp kendi etrafınızda bir dönün güvenli alanınız orasıdır. Hayatta kalmak için de onun merkezinin yerini değiştirirsiniz ki saldırıdan kaçasınız gibi. Yani her yerde e, bir şekilde bu çember ve yaşamın merkezi fikri yer alıyor. Bu kitapta bunu çocuklara çok güzel anlatıyor. Doğaya saygı duymak adına ee, ...çok önemli bilgiler... ...burada şu kısacık bir bölüm var... ...onu e, okumadan edemeyeceğim bu... ...Ulderiko 3 işkembe denilen... E, ...pislik zihniyetin... E, ...konuşması... ...içinde yer alıyor... ...şunu düşünün bu konuşma sırasında... ...mesela dereler boşa akıyor deyip HES yapıyoruz... ...yani... Bir su nasıl boşa akar doğada mesela nasıl bir zihniyet bunu düşünebilir onu ben anlamıyorum bir derenin boşa akabileceğini nasıl bir zihniyet düşünebilir i̇şte, ya çok enteresan yani gibi, e, gerçek yaşamda i̇şte diyor ki olan insanlar e, düşünür sevgili hemşerilerim bu güzel ekim sabahı buraya toplanmamızın son derece önemli bir nedeni var. Bu şey hiç çekinmeden söyleyebiliyorum ki kentimizin adının altın harflerle tarihe geçmesine neden olacaktır. Uzun yıllardır hatta gene çekinmeden söyleyebilirim ki binlerce yıldır insanoğlu doğanın kibirli ve bizleri küçümseyen tavrı karşısında ezilmiş ve bunalmıştır. Diye bir <gülüyor> açıklama ya yani bu çok iyi bir metin diye düşünüyorum. Yani çok iyi açıklıyor evet. zihniyeti. E, dolayısıyla bu kitabın... E, Çocuklara önermiyorum bir kez daha. Ee, herkese önerdiğim kitaplardan bir tanesi Can Çocuk'tan çıkan Büyülü Çember Suzana Tamaro'nun yazdığı kitap. Biz bu kitabı bugün armağan ediyoruz bir kişiye e, şarkımız çalmaya başladıktan sonra bizi arayan e, bir kişiye arayanlar içinden yapacağımız çekilişle armağan edeceğiz e, daha sonra kitaptan bir adet de birdolapkitap.com'da bu yayının band kaydını yayınladığımızda armağan edeceğiz e, şarkımız e, Queen, Queen Under Pressure e, telefon numaramız da 0212 343 40, 40. 40. Slashed and tore sells under pressure under pressure 94.9 evet. Açık Radyoda canlı yayına devam ediyoruz. Bir dolap kitap devam ediyor. Az önce Büyülü Çember'den söz ettik. Kitabı armağan etmeye devam ediyoruz. Arayabilirsiniz. Ee, elimde 3 kitaplık bir seri var. En iyi serisi e, İletişim Yayınlarından e, çıkmıştı. Yo yapma eni. Yine mi eni? Hayır olamaz eni. <gülüyor> Bence bir felaket hikayesi evet, geliyor. Yani <gülüyor> başlıklarından hemen kendini belli ediyor. Nasıl bir şey oldu? E, Şöyle özetleyebilirim yani hepsi her şeyden önce e, bu en iyi e, Jeremy James ya da Felaket Henry'nin kız çocuk versiyonu gibi düşünebiliriz. Tamam en sevdiğimiz dizilerden evet. iki tanesini söyledim bile evet, zaten. E, böyle haylazlık hikayeleri genelde oğlan çocuklarına atfedilir e, ama bu sefer bir kız çocukla karşı karşıyayız. Hani anti kahraman diyemeyeceğim yani felaket diyin kahraman canım <gülüyor> olmasa bile ama yani gerçekten huysuz dediğim dedik kendi kafasına göre iş yapan işte başka çocuklarla bir arada olmaktan hoşlanmayan işte neyi sevip neyi sevmediğinden emin olamayan <gülüyor> ama her şeye de burnunu sokan bir kız çocukla karşı karşıyayız. Eni ee, bir ilkokul, ilkokul öğrencisi yaşını kitaplardan e, öğrenemedim yani yaşını bilmiyorum ama herhalde böyle 7-8 yaşlarında olsa gerek. E, evin tek çocuğu, ee, sürekli bahçesiyle uğraşan ve genelde havuç yetiştiren bir babası var. Eniyle ee, çok fazla vakit geçiremiyor bahçeyle uğraşmaktan. Zaten beceriksiz de buluyor Eni onu. Ee, annesi de yine Eniyle çok fazla vakit geçiremeyen bir anne. Çünkü o da evde olmuyor hiç. Nerede oluyor? İşte İskoçya'da bir dağ tırmanıyor olabiliyor o sırada. İşte Paris maratonuna katıldığı için meşgul oluyor. Ya da işte Afrika'ya gıda yardımı için bir gıda yardımı dolu bir kamyon götürmek. İşte Afrika'ya götürebileceği eski otobüsleri dilenmek için Amerika'ya gitmek. Ya da işte Çin'in tavuklara karşı zalim tavırlarını eleştirmek üzere Çin hükümetini işte Çine giden falan böyle bir anne söz konusu. E, boş vakitsiz Lizi adı da <gülüyor> boş vakitsiz Liz pardon. E, ve bir de e, çok önemli bir karakter büyük anne. Eninin büyük annesi var. Sık sık e, maceralarda karşımıza çıkıyor bu büyük anne. eni e, kafasına estiği gibi her şeyi yapabiliyor ve bu biçimde büyükannesinin de bu işlerde ona yardımcı olabileceğini düşünüyor. E, mesela işte maceraların ilkindeki yani ilk yo yapma eninin ilk öyküsünde büyük anne ve bir geyik aldım başıklı <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Mahallelerinde bir safari farkı varmış. İşte kapanıyor ve hayvanları satışa çıkarıyorlar. Bu da işte büyükannesinin hoşlanabileceğini düşünerek bir geyik alıyor, götürüyor. İşte gıdık adını veriyor ona. İşte büyükannesi gıdığı merdiven altındaki dolaba koyuyor ama hayvan orada pek rahat edemiyor falan. İşte oraya koyuyorlar olmuyor, buraya koyuyorlar olmuyor. İşte büyük anne emekli aylığını almak için işte evden çıkarken gıdığı da yanında götürüyor ve işte bir ağaca bağlıyor, markete sokmuyorlar çünkü dışarı çıktığında geyik ağacı da söküp gitmiş. Ağacı da söküp gitmiş. Eni <gülüyor> diyor ki büyük annem sevinmiş gibi yaptı, sanırım ben üzülmeyeyim diye. Diyor. Bir de e, böyle bir şeyleri var. Yani i̇nsanların başına bir şeyler geliyor. Eni de sürekli kafasına göre almıştı an işte Büyük annesinin <gülüyor> üzüldüğünü düşünüyor ama eni hani, an, üzülmesini <gülüyor> sevinmiş gibi yapıyor. Şayet büyük anne orada kiekten kurtulmak için de dört dönüyor arkada arka planda ve bir sürü şey görüyoruz. E, ya da işte e, okulda bir takım e, ortalık karıştırıcı işler yapıyor. Mesela bir tanesinde bitki yetiştirme ödevi veriliyor bunlara e, okuldan nefret ediyor Eyni ama işte ama zor oraya gitmek zorunda olduğu için mecburiyetten gidiyorum diyor e, ve okuldaki ona ödev verilmesinden hoşlanmıyor e, yazı yazmayı sevmiyor işte ama sınıfta yazmayı seviyor kendisi için yazmayı seviyormuş bana böyle de e, tavrı var. İşte okul ödevini yapmayıp yalan söylediğinde öğretmeni ona bir ceza veriyor falan. Yani öğretmeni de tanık ediyor tanıklık ediyoruz, ama en çok işte büyük anneyle karşılaşıyoruz. Çok eğlence. Bir de büyük annenin komşusu var Polonyalı işte bir göçmen Bay Kravit. Maceralardan birinde Eni'nin babası ona bir eşek armağan ediyor. Daha doğrusu bir barınakta. İşte yaşlanmış eşeklere işte hayır kurumu gibi bakılıyormuş orada bir eşek şeyi evlat ediniyorsun da gidip orada ziyaret ediyorsun ee, o sıralarda da Bay Kravitz'te nezle olduğu için garip garip hapşırıp burnundan garip sesler çıkarınca eni, eşeğin çıkardığı sesleri de ona benzetip eşeğe Bay Kravitz adını veriyor. <gülüyor> Sonradan onu işte eve götürmek istiyor. Ee, görevli kadın diyor ki işte e, bakabileceğiniz bir alanınız var mı? Diyor. Tabii diyor büyükannemin işte yeşil bir bahçesi var diyor. Şimdi tam da böyle rulo çimlerle bahçeyi döşetmiş kadıncağız. Sonra ama işte büyük annelerinden de onay almamız lazım tabii. Yetişkinden onay almak gerekir diyorduk görevli kadın. Büyük anneyi arıyorlar. İşte bahçenizde Bay Krevis için yer olduğunu söyledi eni doğru mu Aa, evet Bay Krevis benim bahçemi sever diyor. Yani komşusunu düşünüyor. <gülüyor> Sonra eşek gelince tabii büyük anne yine şok oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yani müthiş bir e, eğlenceli evet, kitap. Bu arada önce. bu büyük anne işte e, lavabonun altına yatıp oradaki e, tesisatı değiştirmekten tut e, başka bir sürü işe de girişe homurtu diye ona evlendiğinde armağan edilmiş yandan sepetli bir motosikleti var. Oo güzelmiş. Böyle bir e, büyük anne yani eniyle de baş edebilecek tek kişi aslında o. E, bu kitaplar yani ya hazır yaz tatili de başlamışken. Çocukların hani kısa kısa içinde kısa, her kitapta bakıyorum dört tane öyküsü var Eyni'nin. Felaket Eyni'de de öyle. Evet aynen onun herhalde. gibi yine bunda da böyle e, ufak ufak resimler var. E, keyifli yani çok eğlenceli okurken e, kıkır kıkır güldürüyor <gülüyor> böyle gülümsetiyor. Yani yaz tatili için iyi bir. Ee, okuma dizisi olabilir diye düşündüm ben. Ee, ayrıca Haylas hani oğlan çocuklarına alternatif bir Haylas kız çocuğu da önermiş olalım böylece. Ee, Tony ve Jean Payne'in birlikte yazdığı e, kitapları hemen söylüyorum. Rosie Reeve resimlemiş. Çeviren e, her üç kitabını çevirmenin çevirmeni Meltem Cansever sever iletişim yayınlarından çıktı. E, kitabın yazarları ile ilgili çok fazla bilgi bulamadım ama hani şey ilginç geldi iki kişinin e, evet, oturup böyle bir şey. e, seri yazması yani aralarında konuşup işte e, eni ne yapardı acaba diye tartışarak mı yazdılar e, bilemiyorum çok keyifli bir iş çıkmış ortaya. Yaz-yaz tatili için bütün çocuklara öneririm. Güzel. Ben de Büyülü Çember'i önermiştim az önce. Şimdi kitabı hangi dinleyicimize armağan ettiğimizi de söyleyelim. Saniye Ekici'ye göndereceğiz kitabı. Yayından sonra kendisiyle iletişim kurmalıyız ki adresini alalım. Bu haftalık da bu kadar. Evet. Gelecek hafta yeni bir Büyülü Çember'de görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Destekleri için... Bir Kitap Bir Dolap Kitap